Erkam Radyo'dan hayırlı akşamlar değerli dinleyenler. Gönül Sadası'nda kıymetli hocam Saadettin Ökten ve bendeniz Kemal Seyar yine birlikteyiz. Hocam merhaba. Merhaba efendim. Bugün e, itidal konusunu konuşalım istedim. İtidal? i̇tidal. Evet, muhtedil. Muhtedil olmayı, tamam. ölçülü olmayı, dengeli olmayı, hayata... Belli bir itidal duygusuyla, temkinle yaklaşmayı, efendim sözlerimizde, davranışlarımızda aşırıya kaçmamayı, iç ve dış dengeyi koruyabilmeyi. Şimdi geçtiğimiz günlerde bir e, batılı bir muharririn bir kitabını okuyordum. Batılı bir mistik, e, enteresan adamlar var batı dünyasında da. Hayretler içerisinde yürümek diye Walking in Wonder diye bir kitap. <Gülüyor> John O Donohue diye böyle kırklı yaşlarında vefat etmiş bir mistik, bir tür keşiş gibi yani. Fakat çok sufiyane sözleri var, ilgimi çekti. Onun şöyle bir tespiti var. Diyor ki insan Karşıtlıklar üzerine bina edilmiştir. Her birimizde ilahi olanla insani olan karşılaşır. Her birimizde karanlık ve aydınlık karşılaşır. Eril ve dişil karşılaşır. Efendim, söz ve sükut karşılaşır. İnsan bu eşiklerden yapılmadır, eşiklerden oluşmadır. Bu, bu buluşma yerlerine eşik diyoruz. Fakat batı medeniyetinde bu dondurulmuştur diyor. İnsanın içinde ya bu ya öteki şeklinde bir ayrıma gidilmiştir ve insanın içinde bu karşılaşma anları iptal edilmiştir diyor. Donmuştur bu diyor. Yani siz ilahi olandan karşılaşamıyorsunuz. Ya beşerisiniz ya da belki de Lunatiksiniz efendim, çılgınsınız. Ee, bilmiyorum ben tam ifade edebildim mi? Size neler e, çağrıştırıyor bu sözler? E, e, şöyle isterseniz başlayayım. Sözlerinizde arasında ilahi olanla insani olan dediniz. Evet. Ben bunu yani İslami literatürde şeytani olan ile hı hı. değiştireyim isterseniz. Çünkü hı hı. insanın kendisinde bizatihi bir varlık söz konusu değil. Ona ilham ediliyor. Bu ilhamın kaynağı hak veya batıl olabiliyor. Hak olan olanı Allah'tan geliyor. Batıl olan da şeytan'dan, şeytani ivası şeklinde geliyor. Ee, i̇nsan mutlak bilgi sahibi değil. Ee, ben onu konuşmalarımda, derslerimde insan farkı fark eden bir varlıktır veya bir mahluktur diyorum bu varlık ve mahluk sözlerinde özellikle söylüyorum, seküler bir bakışa göre insan bir varlıktır. Ama e, e, dini bir, aşkın bir şey söyleme göre insan bir mahluktur. Çünkü onu halkeden vardır. Dolayısıyla biz farkı fark ediyoruz. Bu zatta zıtlıklar üzerinden gidiyor. Aynı şey esasında. Benimki biraz daha yumuşak. Onunki biraz daha sert. Tabii ki Batı dünyasında yaşadığı için bu sertlik çok normal geliyor bana. Çünkü onlar e, hayattan metafiziği veya aşkın dünyayı veya müteal dünyayı veya birazcık daha anlaşılır bir tabirle söyleyelim, ilahi bakışı, ilahi duyguyu, ilahi varoluşu hat, hayattan ettikleri için e, bu e, öyle bir kalın duvar ördüler ki oraya Vönesans'la başlayan süreç içerisinde o zıtlığı adeta insana metazori zorla kabul ettirmek istiyorlar. Şundan dolayı çünkü insanın varlığının ilahi dünya ile olan irtibatı her zaman mümkün. Ama onu o kadar kalın bir duvarla etmek istediler ki o zıtlık ancak o şekilde var olabiliyor. Aksi halde kurdukları bütün rasyonel medeniyet yıkılırdı. kim özellikle... Postmodernitede bu medeniyetin yerine yer büyük hı hı. deliklerle delindiğini görüyoruz. Eşiklere gelince, eşikler değişiyor bana göre. Yani e, bazen üzerimizde ilahi ilham hakim oluyor, bazen şey, şeytani iva hakim oluyor. Ama yüzdeleri değişiyor. Yine mühendisse söylersem yüzde 50 yüzde 50 değil her zaman hı hı. için yüzde 60 yüzde 40 de yüzde 70 yüzde 30 değil değişiyor. Evet. Ama serbest bıraktığımız zaman İçimizden bir ses ki ona vicdan diyoruz. Merhum Topçu'nun tabiriyle vicdan içimizdeki Allah'ın sesidir diyor Topçu. Evet. Çok, çok hoş. Vicdan içimizdeki Allah'ın sesidir. Batılı insanda da bu ses var ama batılı insan o sesi çocukluğundan beri aldığı moderniz eğitimle susturmak noktasına gitmiş. Ee, ama kendi başına kaldığı zaman o ses onda da var. Çünkü o da aynı zamanda aynı Allah'ın kulu. Allah onu da mahrum etmiyor Rahman ismiyle. Bu eşik bizde değişiyor. Ama siz biraz evvel söylediğiniz gayet o şey kesin o. Yani batılı insan ve rasyonel bir medeniyet kurdu ve burada eşiği de çok net tarif etti. Aksi halde kurduğu rasyonel medeniyetin rigid e, çerçevesi çok sağlam kalmazdı. Kesin konuşmayı tercih etti. Bu birazcık da fizik bilimlerinden geliyor. Matematik hı hı. ve fizik ona çok çok rasyonel ve çok iyi tanımlanmış bir dünya olduğunu gösterdi. E, Zannetti ki sosyal bilimlerde de bu dünya böyledir. Ve tabii metafizikte de böyledir. Ama hiç öyle değil. Onu görüyor ama e, bir aydan sonra dönüş zor. Pek toparlayamadım ama galiba yok yok çok e, güzel e, giriş oldu. Hocam. Böyle Peki, bir e, tarafa gidebiliriz buradan yani. Eyvallah. Evet. Bu davranışlarımızda ölçülü olmak konusunda ne söylersiniz? Yine bir... İşte eşit e, meselesi çok önemli. Evet. Yine bir Batılı mistiğinde de e, bir e, sözü var. E, o da Simon Weil. E, gerçek iman diyor. Yanlış hatırlamıyorsa gerçek iman diyor. Davranışlarda bir ölçülülüğü içerir. Manasında bir sözü var. Evet. Yani... İfrata gitmemek, evet. ahenk, denge içinde olmak, ne dersiniz neşe içinde olmak, imanın neşesini his hissetmek, yani itidal e, hududunu aşmamak, ne kendi nefsine eziyet etmek ne başkalarına eziyet etmek bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani iş, işlerde ölçüyü kaçırmak zaman zaman fanatizme, zaman zaman başka insanlara eziyete, bazen de aşırı bir çileciliğe yani kendi nefsimize ruhumuzu eziyete dönüşebiliyor. Ben yani bu konularda neler söylemek istersiniz? İnsan yani yagatıcısını unutmazsa, ve onun her an onunla beraber olduğunu hatırlar ve bilirse, davranışlarında mutlaka ve mutlaka onun emirlerini yerine getirmek mecburiyetinde, nehirlerinden de eski tabiri içtinam etmek, kaçınmak mecburiyetinde olduğunu hisseder. Şunu görüyor, Cenab-ı Allah'ın insana çizdiği hayat tarzı ve lütfettiği çevre, Yaşaması için fevkalade müsait bir çevre ve muhtedil bir çevre. Soğuk günler fevkalade az oluyor, sıcak günler fevkalade az oluyor. Muhtedil hava genellikle. Sıcak evet. iklimler yaşayanların ise oraya göre alıştırıldığını bünye itibariyle biliyoruz. Rüzgarı böyle, hava şartları böyle, meyvaları sebzeleri böyle. Zaten ayeti kerimede de buyurulmuş. Yani dünyayı insanın yaşaması için müsait hale getirildi bu alem. Dolayısıyla bu alemde tırnak içinde iradi cüzüye sahibi olan insanın da bu büyük lütfa kayıtsız kalmayarak bu büyük lütfa göre davranması gerekiyor. Yani itidali işaretmesi gerekiyor. Zaten itidalin ne olduğunu da tabi İslam dini çok tamamen her şeyi belirlemiş bir büyük sistem ortaya koyuyor. İtidali ne olduğunu biz sünnet-i seniyeden görüyoruz. Ve sünnet-i içerisinde Hz. Peygamber'in insanlarla yaptığı temas ki onlara ashabı içerisinde bütün bu örnekleri var. Herkese aynı şeyi tavsiye etmiyor. Herkese aynı ameli, aynı düşünceyi, aynı uygulamayı tavsiye etmiyor. Tabii farzların dışından söz ediyorum ben. Sünnetle söze başladım. Sözlerin yanlış anlaşılmasın. Her mizacın kendine göre bir itidal sınırı var ve bunu... Hem kitap hem de o kitabın canlı yorumcusu olan Hz. Peygamber insanlara gösteriyorlar. Ayrıca yine İslami medeniyet tasavvuru açısından baktığımızda Hz. Peygamber'in her asırda gelen e, takipçileri var, hı hı. varisleri var. Onlar da itidalin ne olduğunu yine kitaptan ve sünnetten yola çıkarak ve tabii ilham ile o da çok mühim bir şey. Yani manevi rabıta ile sırf okuyarak değil, manevi rabi, rabıta kurarak o rabıta ile insanlara talim ediyorlar. Dolayısıyla itidal belki büyük bir davranış kümesi. Ama üst evet. sınır alt sınırı var ve her mizac kendine göre bir itidal çerçevesi çizmek mecburiyetinde, muhtedil olmak mecburiyetinde. Hı. Mesela bazı mizac biraz kıskanç mala karşı onun e, sadaka sınırı başka Bazı mizac, nasıl oluyor hocam o sadaka sınırı başka derken yani e, o, o, çok veremez o ondan çok vermesini beklemeyeceksiniz bazı mizaç çok cömert çok sahi. ona da fazla israf etme çoluğa çocuğa lazım diyeceksiniz peki bunları hı. kim söylüyor bunları işte o zavahatı çekip çeviren e, varisler var onlara eskiden şeyh baba diyorlardı şimdi kanaat önderi diyorlar yasa gereği dolayısıyla onlar söylüyorlar eskiden öyleydi şimdi de öyle herkesin mizacını yani evet. öğretici kişi herkesin evet. mizacını da dengelemek e, evet. misyonu var zaten öyle değil mi yani evet. e, Hazreti peygamber bile ashabıyla şeye bakın e, ilişkilerine bakın e, Cenabı Ali'ye başka davranıyor Hz. Sıddık'a başka davranıyor Hazreti Cenab-ı Ömer Faruk'a başka davranıyor. Değil mi? Hepsiyle alakası farklı. Ezvazi Talagat annelerimize başka davranıyor. Bütün bunların hepsi bize bir şeyler söylüyor. E şimdi evlatlarımız var. Herkese Allah bağışlasın. Efendim, eşimiz, dostumuz var. Herkese aynı davranamayız. Herkesin bir mizacı var. Bize de öyle davrandılar. Yani büyüklerimiz, mesela önce tabii ki ebeveynimiz, Sonra hocalarımız, muallimlerimiz, varsa mürşitlerimiz bize de farklı davrandılar ki ancak o şekilde bir çizgi ortaya çıkıyor. Ama bir üst limiti var bir de alt limiti var. Merhum Emin Hoca ile konuşuyorduk zekat mevzuu gelince dedi ki tabii bir alt limittir dedi. Tabii alt limit demiyor yani asgari istedir diyor. Sen elini cebine at üstünü, üstü serbest diyor istediğin kadar ver. Ama kırkta bir alt çizgidir, asgaridir, asgaridir, dedi. O vakte kadar ben hiç düşünmemiştim. Bunlar önce oldu bu hadise. Dedim Allah Allah, demek ki böyle işler tabii dedi üstü sahaya bakıyor. Ne kadar istiyorsan ver dedi yani. Ama kırkta bir alt limittir. Her şey de böyle. Mesela dert dinlemede de böyle, sizin mesleğiniz zor. Siz bazı dertleri herhalde çok bilmiyorsunuz. Hastalar... <gülüyor> buluyorlar. Bazı hastalar belki hapis yapıyorlar. Onu da bilemiyorum yani. Hani doktora gittim pardon. Şeye, ne diyorsun? Siz danış, danışan. Yok danışan danışanlar. Evet. evet. Danışanlar bazen diyorlar ki işte gittim şöyle oldu böyle gitti. Hakiki dertliler var. Belki dertli olmayanlar var. Kendini dertli sananlar var. O da öyle yani. O da ciddi bir manevi kuvvet ister. O evet. Evet. Denge diyor e, Hazreti Mevlana tutmak ile bırakmak arasında bir e, kıvam tutturmaktır. Yani biraz e, içimize aldıklarımızla içimizden bıraktıklarımızın dengesini ayarlamak da mühim sanki. Bir zaman içinde olacak. Bazen e, siz dediniz ya e, mürebbi kişi mizacı e, dengeler diye bazı insanlar geliyor bana kıymetli hocam diyorum ki sen sünger gibi bütün dertleri emiyorsun senin işin şimdi artık teflon tava olmak yani üzerinde hiç almayacaksın kaydırıp göndereceksin evet çünkü orada ifrata kaçmış bütün dertleri emme bütün dertleri yüklenme konusunda ifrata kaçmış Halbuki evet. onun artık yapması gereken e, her derdi kendi üzerine vazife edinmemek. Aşırı empat insanlar var. Her şeye üzülenler, her şeyle aşırı dertlenenler bir süre sonra iş güç yapamaz hale geliyorlar. Evet, o kaldı. dertlerin yükü altında yoruluyorlar, omuzları çöküyorlar, çöküyor. E, o insanların da işte hayatın dertlerini üzerlerinden kaydırmayı... Başarabilmeleri lazım. Her zaman e, dinlediği biz derdi çözemiyoruz. Çözemiyorsak o zaman onunla aşırı dertlenme faydalı bir şey olmuyor. Evet, evet yani bu denge çok çok mühim. Tabi herkes İler bunu yapıyorlar. Evet, bu evet çok... bunu yapıyorlar. Mesela Cenab-ı Allah'a karşı olan vazifelerimiz. Şimdi onun bir asgari şartı var. İşte o zaten belli. İlma kitaplarında var. Sonra ne diyorlar? Mesela yakınlık, yani Allah'a yakınlık nevafil ile ortaya çıkacak. Peki bu nevafilin şartları ne? Nereye kadar gidiyor? Adam bakıyor, bu adam ne iş yapıyor? Şu işi yapıyor, çevresi, ailesi, çoluğu çocuğu vesairesi. Ona öyle bir reçete veriyor ki, hem adam, yani bağlanan kişi, mürit, ruhen e, tatmin oluyor... Hem de yaşadığı sosyal hayatta bir dengesizlik söz konusu olmuyor. Bu çok mühim bir şey. Böylece zaman içinde yavaş yavaş onu inşa ediyor. İşte itidal de bir manada bu. Dünya ile olan ilişki, çolar çocuğa, aileye, çevreye, biz insanın bizzat kendisine madde lazım. Maddesiz hayat söz konusu değil. Maddede bir sıkıntı olunca başka problemler ortaya çıkıyor. E, mürebbi ona da bakıyor. Maddeyi de ayarlamaya çalışıyor onun üzerinde. Burada bir bir husus var, o çok mühim bir şey. Ee, sizde de öyle mutlaka. Ee, gelen insanın yani meselesi olan, problemi olan, sıkıntısı olan insanın söz dinlemesi lazım ve sabırlı olması lazım. Yani size mesela insan geliyor, danışan, e, üç gün sonra şifa bulmuyor diyeyim. Belki üç ay tabii, sürüyor. Tabi tabi. Belki ay sürüyor. Tabi tabi. Diye mi yani? Yani bu olmadı dememek lazım. Söz dinlediğiniz zaman belli bir zaman sonra hakikaten e, tabii ki lütfu ilahiyle sizde de öyle e, Hazretlerin terbiyesinde de öyle. Bazen geç açılıyor kapı, bazen erken ama e, yani açıldı o açıldığını inanmanız, ona o yolu terk etmemeniz lazım. Eşit <gülüyor> bir beklemeyi bilmek lazım. Evet, çok güzel. Evet. Evet. Kapılar eşikte beklemeyi bilene açılır. Aynen öyle efendim. Sabredenlere evet. açılır. O şekilde. Aksi halde sıkıntı oluyor. Problem çözülmüyor. Problem çözülmeyince bir de e, sukut hayal söz konusu oluyor. Benim problemim çözülmez ve sonunda bu iş Allah muhafaza siyana kadar gidiyor. Maalesef, maalesef. Evet. E, yani bu Ölçüyü kaçırmamak konusunda Yusuf Has Haçip, e, bin bir dörtlüğü var. Zenginliğin her türlüsünü istersen kanaatkar ol da her nimetten nasiplen hiçbir işte kaçırma sakın ölçüyü işlerin mahvolur kaçırırsan ölçüyü diyor <Gülüyor> Kutat Gubili'de. E, yani insan ışığın yettiği yere alev taşımayalım çok güzel Evet. evet Victor Hugo'nun bir sözü ışığın e, yettiği yere alev taşımayalım insan güzel sözle hilm ile yumuşaklıkla çözebileceği bir meseleyi e, parlayarak öfkeyle çözmeye çalışmamalı e, itidal bize buralarda da lazım e, hilm yumuşaklık e, yürek e, safveti yumuşaklığı bize buralarda da lazım. Ee, zaten benim anladığım kadarıyla e, büyükler hep bize bunu öğütlemişler. Mutedil olmayı efendim. Mutedil olmayı da pasif olmayı tabii karıştırmamak lazım. Aynı şekilde Hayatım evet. içinde aktif olmayı, hak aramayı çiğnerim, çiğneririm, hakkı tutar kaldırırım diyor ya akifimiz Evet. Ee, hak aramayı ama bunu da uygun bir üslupla, üslubu beyan ile yapmayı önermişler diye düşünüyorum ben. Aynen öyle, çok haklısınız. Çünkü her fiilin de bir sahibi var. Biz her ne kadar fiilin sahibi gibi görünüyor isek de biz o fiili bir tecelli olarak yerine getirmekteyiz. Yani öyle söylerlerdi ee, acaba muradı ilahi ne istikamette herhangi bir işte bir iş ortaya çıkıyor yavaş yavaş olgunlaşıyor gelişiyor belki tamamı erecek kemale erecek ama şu fikir her zaman zihinlerindeydi eski büyüklerin muradı ilahi bilebiliyor muyuz o tecelli ne istikamette e, zuhur edecek o, onu, o bize kalbimize ilham edildi mi muradı ilahiye muvafık olarak davranıyor muyuz? Bu işte bizi benim kanaatime göre irtidal üzere tutan hadisedir. Çünkü karşımızdaki özne her neyse bir kurum olabilir, bir devlet olabilir, bir insan olabilir, ailemizden birisi olabilir. biliyorlardı ki eskiler o insan da o kurum da her neyse aynı muradı ilahinin içinde bir aktördür, bir öznedir. Ve aramızda biz adeta o murad-ı ilahi üzere bir iş yapmaktayız. O da bir e, kaderdir. Dolayısıyla evet irademiz var, e, gücümüz var, imkanımız var, maddi manevi bilgimiz var, hislerimiz var ama esas olan Allah'ın muradı ilah şey nedir? O murada ve o rızaya uygun yapabiliyor muyuz? Karşımızdaki insan da onun kuludur şeklinde. Tabii ki yer yer celal de lazım. Onu hiç etmiyoruz. Ama ölçüyle e, bu, bu da aynı şekilde bir manada. Hep aklımıza şey gelir, Cenab-ı Ali bir gazvede, malum eski Arap dünyasında e, savaştan önce mübarizler çıkıyorlar, karşılıklı e, cihan pehlivanları, cengaverler. Cenab-ı Ali yatırmış kafiri tam e, helak edecek yüzüne tükürüyor Cenab-ı Ali'nin. O zaman cenab Ali kılıcı kaldırıyor ve yakınına sokuyor. Diyor ki şimdi ben seni öldüremem niye? Çünkü sen diyor bana hakaret ettin. Öldürürsem seni Allah rızası için değil kendi nefsim için öldürürüm. Böyle bir menkıbe anlatılırdı çocukluğumuzdan itibaren. Tabii çocuklukta çok sıkıntılar oluyor yani. Bu tükürme olayı da 3-5 yaşındayken olurdu yani bizim zamanlarımızda. Şimdi bilmem çocuklar nasıl kavga ediyorlar. O zaman biz helalleşiriz. Korona zamanında böyle şeyler, zararlı şeyler yok hocam. Yok değil mi? Korona ha. zamanında birbirimize yaklaşamadığımız için. <gülüyor> hocam evet. burada söylediklerinizde çok ilginç bir husus ıı, tespit ettim kendimce. Ee, Acaba muradı ilahiye uygun mudur diye soruyorlar kendilerine. Evet, evet. Yani bir sorgulama hali var. Kalbimize nasıl düşüyor, ne ışık geliyor. Evet. Yani mesela şeye sorarlardı, çok sevdikleri dostlarına, ne diyorsun böyle böyle bir hal var başımda. Ve ee, şöyle, şöyle söylerlerdi, yani Cenab-ı Rabbil Alemin bana bir şey söylemese belki dostumun kalbine bir ışık düşürür, bir yol açar. Hmm. Bu hep vardı ama. Yani bir ev almayacak, ne bileyim bir evlenme olacak, bir mektebe gidilecek. Mesela ben deniz üniversiteye başlamadan önce... Bir büyük manevi zata gidildi ve danışıldı. Böyle böyle olsun bu çocuk işte liseyi bitirdi, durumu çok iyi vesaire filan mektebe gitsin mi? O da gitsin dedi yani. O zaman teyit alınmış oldu yani. Zahir planında her şey çok iyi. Bunu soran kimsenin de maneviyatı iyi ama gidip bir büyük zata danışıyor. Beni de götürüyor böyle baktık hadiseye şimdi tabi bunlar o zamanlar çok iz bırakmıyor ama sonra yıllar sonra dönüp tekrar hadiseye baktığınız zaman onu görüyoruz yani bu bir kader meselesi yani hayatı malum kırılma noktaları var müspet veya yani, menfi istikamet değişiyor hayatta o, on, o noktalarda hep dikkat ediyorlardı yani işte de o zaman gündeme geliyordu Akıl bir şey söylüyor, içine silmiyor, vicdana müracaat ediyor. Vicdan bir şey söylüyor, akılla çatışabiliyor çoğu kez. Sonra gidiyor bir Allah dostuna müracaat ediyor. Nedir diyor, hadise anlatıyor, böyle oldu, böyle gitti. O dinliyor, sonra yavaş yavaş bir şeyler söylüyor. O biraz hazmediliyor ve ona göre bir istikamet. Bakıyorsunuz, aklın ilk söylediği fevkalade, lojik ama o istikamet tercih edilmiyor. Daha yumuşak, daha yavaş, daha az incitici veya hiç incitmeyici bir istikamet kabul ediliyor. Tabii böyle bir muhitten geldiğiniz zaman, ama, ama bu mektepte de böyle, evde de böyle, temas edilen dost muhitinde de böyle, o zaman siz de daha dikkatli oluyorsunuz, fevriye olmamaya çalışıyorsunuz, ee, şeyinizi, reaksiyonlarınızı kontrol de öğreniyorsunuz. Şunu yapayım diyorsun ilk anda ve hemen onun peşinden bir kontrol mekanizması geliyor. Mazide yaşanan bir, hatıra, bir hadisenin hatıraları bir anda e, ekrana düşüyor ve ona kıyas ediyorsunuz. Sonra diyorsunuz ki yok böyle yapmayalım, biraz bekleyelim veya şöyle bir konuşalım filan gibi. Evet yani e, netice itibariyle... E fanatik fanatizm veya aşırıya gidiş, muradı ilahi zaten budur diyen bir bakış açısıdır. İtidal ise acaba muradı ilahiye uygun yaşıyor muyum, davranıyor muyum diye evet. sürekli bir muhasebe içinde olan davranıştır, evet. fikriyattır. Evet. Evet. Yani kendini <gülüyor> sorgulayan nefis daha... İtidal üzere ol, olmak istidadındadır gibi anlıyorum ben. Evet, evet, evet. Hatta yani bir manada çok sert ve fevri davranan nefis muradı ilahiyi o an için hiç düşünmeye de biliyor. Çünkü o bir şeydir yani. Size bir zarar verilmiştir yani bir problemle karşı karşıya kalmışsınızdır. Kontrol müdafaa mekanizması harekete geçer. O hayatta kalma. Veya elinizdekileri kaybetmeden mekanizmasıdır. Ama e, daha geniş bakıldığı zaman belki elinizdeki, elinizdekilerden bir zaman için belki ebediyen vazgeçmek sizin için bir imtihan, belki bir müspet yolun başlangıcı da olabilir diye düşünüyor insan. Çünkü e, eldekiler güzel bir şey ama bir manada insanı ondan, buradaki o çok büyük harf ondan ayıranlar olarak da gündeme gelebiliyor. İşte bütün böyle bir dünya içinde yaşıyoruz. Çok da fazla kesin doğruları da söyleyemeyiz ama itidal her zaman için yumuşaklık şunu sağlıyor Kemal Bey, azizim. Yani etrafınızda çok hoş bir dost çevresi oluyor. Belki çok büyük bir imkan sahibi olmuyorsunuz ama insanlarla hoş hatıralarınız oluyor. Onlar da size öyle bakıyorlar. Ee, belki büyük bir maddi imkan sahibi olmuyorsunuz doğru ama e, iyi hatırlanıyorsunuz insanlar tarafından ve insanlarla olan ilişkiniz eski zamanlarda geçmiş alakalar hatıralar e, yad edildikçe güzel bir muhabbet oluyor. E, bu da e, yaşamak için yeterli. Allah da kulunu e, aciz e, ve zelil e, ve muhtaç bırakmıyor yani. E, bir bir çevre bir şey oluyor yani o şekilde sert olduğunu zaman, hocam bir hayatın dolu dolu olduğunun emaresi derler yaşanan hatıraların hatırlanan hatıraların hatıra gelen hadiselerin bolluğudur yani kuvvetli hatıralarla dolu bir insan hayatı evet. dolu dolu yaşamıştır denir evet yani ve güzel hatıralar gibi evet. dönüştür e bu da ne bileyim işte, bu da bir kader diye düşünüyoruz. Öyle bir de insanları kırmaktan çok çekinirlerdi eskiler. Ee, ne, inci, ne incitelim ne incinelim derlerdi. Hatta onların incinme sınırı da incinme eşiği diyelim isterseniz baya yüksekti hiç incinmezlerdi. Çünkü bilirlerdi ki kendilerine karşı sert yapan, sert çıkan insanlar da yine ilahi bir ikazın neticesi olarak sert çıkmaktaydılar, sert yapmaktaydılar. O çok acayip bir şey yani. Ben onu tam da Bu, değilim. Bunu yani, bir, bunu birkaç cümle daha anlatabilir misiniz kıymetli hocam? Şöyle yani mesela bir mevzu oldu iki kimse konuşuyorlar belki bir dünya menfaati ne bileyim bir işte bir şey alınacak verilecek veya bir mesela eski evliliklerde olurdu böyle şeyler dünürler konuşuyorlar ne alınacak, ne verilecek vesaire. Veya bir kitap, ne bileyim bilme ilmi mevzu biraz gerilim oluyor. Ve bir kimse diğerini incitecek sözler söylüyor. Ee, mesela sen cahilsin diyor, çok egoistsin diyor, ne bileyim bencilsin diyor efendim. Yani onun onun biraz yani e, e, izzeti nefsinden dokunacak sözler söylüyor. Ee, cevap verirse ciddi bir gerilim söz konusu olacak. Bazen cevap veriyor, bazen vermiyor. Sonra düşünüyor ve bunu söylüyor etrafına. Bana böyle böyle bir ikaz geldi. Bir bir söz geldi filancı zaten. Bu acaba diyor yani beni e, tedip için manevi bir işaret miydi? Yani bana cenab Allah o insan üzerinden bir ikazda mı bulundu? O bakımdan e, benim e, bunu bir incinme vesilesi olarak değil, bir tembih, bir vesilesi olarak almam lazım. Aksi halde böyle bir şey gelmeseydi ben diğer istikamette alıp gidiyordum, ha, burada ayağına denk al, bu istikamete fazla itibar etme mi demek istedi şeklinde bir e, düşünce geliştirirlerdi eskiler. Ve mümkün mertebe o me sahaya bir daha girmek istemezlerdi. Burada küçük bir anekdot, çok beni etkilemiştir bu. Mehrum Aziz Efendi, e, Az, a, Abdülaziz Efendi'den naklen hı hı. bir e, müridinde bir suya hal görmüş. Bir söz, kötü bir söz yani bir sert davranış. Demiş ki evladım niye böyle yapıyorsun? O zat da demiş ki hocam, efendiciğim, e, karşıdaki insan e, öyle bir hareket yaptı ki izzet-i nefsime dokundu. Cevap, evladım nefsin izzetim olur. O muazzam, muazzam bu zevat böyle evladım nefsin izzetim olur diyor yani bir, bir varlık var izzeti olan biz hep onun izzetinin kırıntılarını paylaşıyoruz azizim böyle bakmak lazım evet eyvallah kıymetli hocam yani e, her yerde bir tembihat gören insan nefsine evet. çok daha güzel çeki düzen verir evet. bu çok ayrı bir varoluş biçimi değil mi? E, her yerden ilahi işaretlerin sızdığını gören e, ve aslında daima ilahi olanla beraber yaşayan, onu hayatında hiç çıkarmayan bir insan tipolojisidir bu. Çok e, kıymetli e, bir varoluş, sanki artık giderek dünyevileşen hayatımızda e, kaybolmaya yüz tutan bir şey ama aramamız gereken bir e, karakter, bir e, incelik. Bir zarafet ve bir itidal diyelim. Çok teşekkür ederiz kıymetli hocam. Bugün de programımızın sonuna geldik bu akşamda. Gönül sadasından kıymetli dinleyenler hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz.